Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Alet Lalegül TV.com.tr adresinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmaila Fıkıh Kulüyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adresler üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Aynı zamanda İlmi Al.com.tr ve Lalegül tv.com adresinden de daha önce yapmış olduğumuz diğer programlarımızı da izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisin inşallah. Çok şükür. Elhamdülillah. Rabbim bu inşallah. Cümle daha iyi günler nasip eylesin inşallah Amin. Allah razı olsun hocam Amin. İlk sorumuz hocam Anadolu'da köy camilerinde genel olarak şöyle bir adet vardır Namaz bittikten sonra cemaat birbirleriyle musafa yaparak Allah kabul etsin derler Bazıları bunun bidat olduğunu söylemektedirler Ancak bunun uygulamadığımızda da cemaat bizi yadırgıyor Bu hususa ne yapmamızı tavsiye edersiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi rasulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Bahse konu olan mevzu yani musafa yapmak, işte Allah kabul etsin diyerek tarafların birbirlerine dua etmesi. Bununla alakalı kitaplarımıza baktığımızda İmam Nevevi Şafi fıkh, fakihlerinden Fetava isimli eserinde ee, şöyle bir ayırıma gidiyor. Musafaha normalde sünnettir. Ee, ancak namaz öncesinde birliktelik yaşamış olduğunuz kişiyle beraber. Yani örneğin biz sizle beraberdik zaten bir musafaha yaptık. Namazı kıldık. Sadece namazı kıldığımızdan dolayı ayrı bir daha musafaha yapmanın bidat olduğundan bahsederim. Ancak bu konu tartışılan bir konu, fukaha katında farklı tahliller yapılan bir konu. Hanefi kaynaklarından Mecmul Enhur isimli esere baktığımız zaman mülteka kitabının şerhidir. Orada bayram namazı konusunu işlerken bayram namazından sonra cemaatin birbirleriyle Allah kabul etsin demesi, musafa yapmasının bir mahsur olmayacağı, hattı zatında musafanın bizatihi kendisinin sünnet olduğu vurgulanmakta. Peki biz bu konuda nasıl bir yol izlememiz gerekir? Bu konuda bahsettiğimiz gibi bazı farklı tahliller olsa da bu meseleye dair özellikle kaleme alınan kitaplarda da musafanın aslının sünnet olması, Müslümanların birbirleriyle dualaşmasının, dua etmesinin sünnet veya müstahap olması söz konusu olduğu için namazdan sonra da bu şekilde birbirlerle dua etmesinde herhangi bir engellemenin olmaması hmm. bunu güzel olarak görebiliriz. Ama tabi bu şöyle bir algıda olmamalıdır. Hani namazın akabinde bu yapılmaması sanki namazda bir noksanlıktır. Hmm. Böyle bir düşünce söz konusu olursa çünkü e, sual eden kardeşimizin de ifade ettiği üzere eğer yapmadığımız zaman bir yadırgama söz konusu oluyor. Ya yani işte bir musafaya bile kalmadı Allah kabul etsin bile demedi bu adamın namazı noksan oldu. Ha, böyle bir yani namazdan bir parçaymış gibi algılanırsa bu elbette yanlış olacaktır. Evet ama yok yani bu şurada değil sadece işte hem bir hasbiyal olma zaten musafanın kendisi sünnettir. Müslümanların birbirleriyle dua etmesi de e, sünnettir. Namazın akabinde de bu şekilde musafaha yapmak, dualaşmak e, birbirlerine hayır ile e, ifadelerde kullanmak da e, sünnet asıl olarak sünnette var olduğu için e, inkar edilmeyen yapılması güzel gözüken güzel ifade edilen ki kaynaklarımızda bazı ulemanın bunu sünnet olarak kabul ettiği şekilde de e, bilgilere rastlamak mümkündür. O yüzden e, bu konuda yani geri durmamakta fayda vardır. E, o ki o bölgede böyle bir adet varsa bu yapılabilir. E, orada ayrı davranmaktansa e, bu sünnet niyetiyle, musafadaki sünnet niyetiyle ki İmam Neveve'nin bahsettiği konuda eğer kişi daha öncesiyle o kişiyle bir musafada bulunmadıysa zaten sünnettir. Yani bunun bidat olduğunu söyleyen zaten yok. Genelde de camilerde bu kabilden yani siz yeni bir girdiğiniz bir camide cami cemaatiyle daha önce de bir irtibatınız yoksa namazdan sonra. İlk birleşme olacağı için Orada zaten Musafah Sünnettir hmm. Ama veleki namaz öncesinde Beraber bir şekilde namaza gilseniz bile Yine biraz önce naklettiğimiz işte Kitaplardaki bilgiler doğrusuna Hareket ederek bunu yapmaktan Geri durmamakta fayda vardır Şimdi Bazı ulama bunun müstahap olduğunu De ifade hmm. etmiştir O yüzden bir mahsul lazım gelmeyecektir Evet. Diğer bir sorumuzda da Türkiye devletlerinden gelen Arkadaşlarımız var bunlara ziyarete gittiğimizde Bizlere bazen at eti ikram edebiliyorlar. Biz bunun yenmesinin caiz olmadığını söylediğimizde bizim alimlerimiz buna fetva veriyor diyorlar. <gülüyor> Bu konuda nasıl hareket etmeliyiz? şimdiki at hayvanının eti aslında Hanefi fıkhında genel kurallar doğrultusunda baktığımız zaman eti yenen bir hayvandır. Hı hı. Çünkü etin yenmesine engel olan işte avcı bir hayvan olması... Ee, dişleriyle e, yırtıcı bir hayvan olması şeklinde bir konumda değildir. Evet. Otoburdur. Bu anlamda sığırdan bir farkı yoktur. Ama bununla beraber İmam Ebu Hanife Rahimullah'tan bu konuda yapılan rivayette e, atın işte cihat aleti olması e, Müslümanlar onunla savaş yapması gibi bir takım etkenlerden dolayı ona hürmet olarak etinin yenilmesinin olduğu ifade edilmiştir. Hmm. Ancak e, yine aynı konuyla alakalı İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimahumullah ise e, böyle bir kerahatın olmadığını yine bizim kitaplarımızda ifade edilmektedir. E, bahsedilen coğrafyada ki Tataristan olsun işte yani, e, Türk Yani diğer Türk Cumhuriyetleri illeri, şey, yerlerinde olduğu zaman özellikle Özbekistan hmm. o taraflarda ki ben Tataristan'da bizatihi müşahede de ettim. Özellikle at çiftlikleri var. yani Ama bu atlar için besi için yetiştiriliyor. Hmm. Ee, orada sığır etinden daha makbul bir şekilde kabul ediliyor. Ee, biraz da bu alışkanlıkla alakalı, alakalı. Yani bir insan yediğinden ikram eder. Hmm. Onlar için bu değerli bir et olduğu için elbette ondan ikram etmek onlar için bir ayrıcalık olarak kabul ediliyor. Hmm. O yüzden e, bu konu evet e, Hanefi kaynaklarında mekruh olduğu ifade edilse de ama gerekçelendirmeye baktığımız zaman bu mekruhiyet savaş aleti olarak kullanılması ki günümüzde böyle bir kullanım da e, en azından şu an için yok ki bu bahsettiğimiz atlar da zaten besi için e, yetiştirilen atlar olmasından dolayı e, bunda herhangi bir mahsul olmayacağını söyleyebiliriz. Ama tabi bu biraz e, dediğimiz gibi yani algıyla alakalı kişinin e, alışkanlığıyla alakalı. Hmm. Bizim bu bölgelerden oralara gidildiği zaman belki ikram edildiğinde yenilebiliyor ama bu bölgede ise yenilmesi noktasında insanlar biraz bu konuda geri durabiliyor. Hmm. O yüzden yene de bir şey dememek lazım. Ama yemek istemeyene de bu konuda bir şey dememekte fayda vardır. Hmm. Demekte fayda. Yani diyebiliriz. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da selam vererek namazdan çıktıktan sonra namazda yaptığım bir hatayı hatırladığımızda seyir secdesi yapabilir miyiz? Yani seyir secdesi her iki tarafa selam verdikten sonra yapılabilir mi? Şimdi seyir secdesi namazda sehven hata en vuku bulan bir yanılgı neticesiyle yapılacak olan bir secdedir. Tabi hata en vuku bulan ne olabilir? Bir farzın tehir edilmesi veya bir vacibin terk edilmesi veyahut da bir vacibin tehir edilmesi. İb e, İmam Ermer Gınani El Hidayi isimli eserinde diyor ki bunların hepsini bir vacibin terki olarak da anlayabiliriz. Çünkü bir farzı yerinde yapmak vaciptir. Evet. Dolayısıyla bir farzı tehir ediyorsan aslında vacibi te e, terk etmiş oluyorsun. Evet. Vacibi terk zaten malum. Vacibi de yerinde yapmak da vacip olacağı için vacibi tehir etmek de vacibin terki olacaktır. Bu sebepten dolayı sadece somut olarak şöyle bir ifade kullanmak doğru olur diyor. Seyir secdesi sehven vacibin terkinden kaynaklı hmm. olarak yapılması gereken bir secdedir. Evet. Peki ne zaman yapılacaktır? Hanefi mezhebine göre son teşehütte teşehüt miktarı oturulduktan sonra ee, bir tarafa selam vererek e, selam verdikten sonra yapılması gereken bir sezcedir. Ee, peki iki tarafa selam verdikten sonra ne olur? Hiçbir mahsuru yok. Yapılabilir. Ancak cemaatle namaz kılınırken imam Efendi iki tarafa selam verdiğinde cemaatin ayağa kalkması, namaza aykırı bir takım işlerde bulunmasından hmm. kaynaklı olarak cemaatin dağılmasına fırsat vermeden Tek tarafa selam verilerek ikinci selam beklerken sevri secdesi yapılıyor. Uygulama bu şekilde. Evet. Peki sualde olduğu üzere bireysel olarak siz namaz kılıyorsunuz, namazda sevri secdesini gerektiren bir eylemde bulundunuz ee, ama unuttunuz. E, ta ki namazın sonunda e, teşehüdi yaptınız, sağ tarafınıza selam verdiniz, sol tarafınıza selam verdiniz. Daha sonradan aklınıza geldi ki ben sevri secdesi yapmam gerekiyor. Evet. Bu durumda secde yapılır mı, yapılmaz mı? Çünkü sizin her iki tarafa selam vererken gayeniz namazdan çıkmak. Evet. E, aklınıza çünkü secde yapma niyetiniz yok. yok. Burada e, deniyor ki eğer iki tarafa selam verdikten sonra namaza aykırı bir harekette bulunmadıysanız, Örneğin işte vücudunuzu kıbleden çevirmek gibi, konuşmak gibi, yani namaza muhalif başka bir işlemlerde bulunmadıysanız sevçedisi seyir yapılabilir. Çünkü bir insanın üzerine seyir seyircesi olduğu halde selam vermesi bu selam muvakkaten namazdan çıkması için bir askıda beklemektedir. Hı hı. Yani tam bir vazifesi tahlil dediğimiz hani namazın öncesinde iftidah tekbiri vardır. Buna tahrime tekbiri denir. Hı. Yani namaz öncesinde namaz dışında mubah olan fiilleri haram kılan bir tekbir namaza giriş tekbiri takip selama kadar bu devam eder selam ile artık tahlil yani namazdan çıkma olur hmm. ama sevrs heddesi üzerinizde var olduğu halde selam verirseniz bu sebe bu selam daha henüz işlevini yerine getirmiş değildir askıda beklemektedir Eğer siz ses heiyesini yaparsanız bu selamın bir hükmü kalmayacaktır hmm. yani namazınız hala devam ediyor ama eğer Ses heddesini yapmayıp Namaza aykırı bir eylemde bulunarak kalkarsanız selamdan sonra o zaman o selam namazdan çıkmak için yeterli olan evet. bir selam olacaktır. O yüzden aklınıza geldiği anda namaza aykırı bir işlemde bulunmadıysa kişi derhal seyir secdesi niyetiyle secdeye gider. Secdesini yapar, secdeden sonra tekrardan teşehhüdünü yapar, sonra selam vererek namazdan çıkabilir. Hmm. Böylece de seyir secdesini yapmış olur. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da e, bizde cenaze olduğunda köye getirilir ve orada defin yapılır. Köye getirilen cenazelerin İstanbul'da namazı kılındığı halde köyde bir daha namazı kılınıyor. Sorum şu, cenaze ile beraber gelenler ikinci kez cenaze namazını kılabilirler mi? Şimdi e, cenaze namazı farzı kifai olan bir namazdır. E, yani bir topluluk külliyen terk edildiği zaman herkesin günah işlemiş olduğu, farzı terk etmiş olduğu bir namaz. Evet. Ama birilerinin bunu yapmasıyla da diğerlerinden sorumluluğun düşeceği bir namaz. Peki bu namazın nafilesi var mıdır? Cenaze namazının nafilesi yoktur. Bu konu ittifaki. Peki cenaze namazında tekrar söz konusu olabilir mi? Yani bir kimsenin birden fazla cenaze namazı kılınabilir mi? Bu konu e, mezhep imamları arasında daha doğrusu mezhepler arasında da tartışmalı konulardan bir tanesidir. İmam-ı Tahavi e, Muhtasarül e, İhtilafül Ulama isimli eserinde e, bu konuyu ele alırken İmam-ı Malik'in ve Hanefi mezhebinde Maliki ve Hanefilerde de cenazenin tekrarı yani tekrar olarak kılınmasının meşru olmadığını ifade etmiştir. Hmm. Ki Hanefi kaynaklarına baktığımız zaman da şöyle bir ayırma gidiliyor. Eğer cenazenin velisi o namazı kıldırmış ise veya otta velisinin onay vermiş olduğu biri o namazı kıldırmışsa veya ota velisi cenazeye katılmışsa yani cenaze sahibi Hayır. cenazede bulunmuş ise artık bu cenazenin ikinci kez iadesi söz konusu yoktur, değildir. Hmm. Ancak e, velinin onayı olmadan, iradesi olmadan, bilgisi olmadan e, cenaze namazı kılınsa yakın veli. Ama tabii kıldıran kimse ondan daha önde olan bir veli de değil. Evet. Bu durumda veli için o namazı bir daha kılma hakkı vardır. Aslında bir daha demeye gerek yok çünkü kendisi, kendisi kılmamıştır. Ilk e, hatta burada şu konu tartışıyor. İbnül i Hüceyim Raik isimli eserinde bu konuyu ele alıyor. E, veli'nin bir daha kılma mecburiyeti var mıdır yoksa kılma ruhsatı mı vardır? Hmm. Çünkü cenazenin ilk kılınan namazda farziyet yerine gelmiştir. Ama burada cenazeye karşı Müslümanların vazifesi olarak yerine gelmiş olsa da burada velinin hakkını muhafaza etmeye yönelik veli için böyle bir hak daha veriliyor. Hmm. Ama veli er kılmayacak olursa da bu cenaze namazı kılınmıştır. Hmm. Ee, Müslümanlardan bu sorumluluk düşmüştür. Ama kılacak olursa ruhsatı var mıdır? Kılabilir. Peki veli bu namazı kıldırırken namazı kılanların bir daha veliye iktidar ederek ikinci kez uyumaları doğru mudur? Deniyor ki bu konuda e, ki mülteka kitabının metninde e, hatta diğer Mutun Erbağ'da da yani diğer dört e, metin olarak Hanefi mezhebinde meşhur olan e, dört metin kitabının her birinde de bunu görmemiz mümkündür. Namazı kılanların ikinci kez kılması meşru değildir. Hmm. Yani nasıl siz zaten namazı kılmıştınız sonra veli geldi onun izni bilgisi olmadan kılmıştı o bir daha kılmak istedi ama namazı kılmayanlar onunla beraber kılabilir ama namazı kılanların bir daha onunla beraber kılması doğru değildir Hanefi mezhebine göre. E, bu konuda Şafii mezhebi biraz daha farklıdır. E, çünkü Şafii mezhebine göre veli şartı yoktur. Yani cenaze kılındığı zaman e, bir başkası da e, o cenazeyi tekrardan namazını kılabilir. İster veli olsun ister olmasın ister ilk cemaat velinin izniyle yapılmış olsun ister yapılmasın. Hı hı. Ancak cenazeye katılanlar yani namazını kılanların ikinci kez kılmaları sünnetin terkidir. Yani sünnet olan bir kere kılınması bir daha kılmamalarıdır. Ama kılacak olsa nafile olarak sahi olur. Ama bununla beraber sünneti terk etmiş olacaktır. O yüzden e, genelde bu bahsedilen yani soru tarzında ikinci kez kılınma bizim Karadeniz bölgesinde <gülüyor> olabiliyor yani İstanbul'a göç edilmiş. Burada cenaze sahibinin işte velileriyle beraber hatta namaz kılındıktan sonra memleketine getiriyorlar defin için. Memlekette tabi oradaki insanlar da bir daha kılmak namaz kılmak istiyorlar. isteyebiliyor. Burada en azından o ki kılacaklarsa ki şafi fıkında bu vardır. Buradan gidenler bir daha kılmasın. Orada kılmayanlar bunu kılacaklarsa kılsınlar. aileden biri de kılmayınca neden cenaze namazı uymuyorlar gibi bir şey algı doluyor ya hocam. Evet, hani yani İstanbul'dan işte, gelmiş buraya kadar. Tabii bunu kadar... bilgilendirmek lazım. Yani evet. bu bir ilmi bir konudur. Evet. Ama e, <gülüyor> Hanefi mezhebine göre zaten meşru değildir. Yani bir kere kılındığı zaman, velinin onayıyla kılındığı zaman, ikinci kez kılınması diye bir şey yoktur. Ama e, oki Şafii mezhebinde bu vardır. E, oki insanların bu konudaki algılarında da biraz farklılık vardır. E, böyle bir uygulama da varsa e, bunu yani çok fazla işte yapmayın etmeyin dendiği zaman da fitneye sebebiyet verecektir. Oki kılacaklarsa kılsınlar ama e, bireysel olarak yani kişi kendisi daha önceden kılmışsa bu kişilere vereceğimiz tavsiyemiz onların ikinci kez kılmamalarıdır. Bizim mesela geçenlerde yine yaşadığımız olaylardan aynı şey. Biz burada namazı kıldık. Of'a gittik. Of'ta bir daha cenaze namazı kıldık. Bir de şöyle bir şey oluyor hocam bizim orada. Mesela e, tabut açılıyor. Erkek seyahat mevpta açılıyor. E, ondan sonra her gelen bir açıyor, örtüsünü bakıyor, öpüyor, seviyor, bir şeyler yapıyor. Böyle bir adet de var. Yani bunun bir zararı var mı? Zararı yoktur. Aslında bu bir ibrettir. E, ben hmm. hatırlıyorum. Rahmetli İhsan Efendi. Hmm. Efendi Hazretlerimizin talebe arkadaşı bizim talebelik yıllarımızda vefat ettiği dönemde İsmaila Camisi'nin önünde namazı kılınacak zamana kadar Efendi Hazretlerimizin onayıyla yüze açıldı. Cemaat orada her birerleri bizler de geldik onu orada gördük. Yani onun nurani simasını. Ki insan artık gidiyor daha dünya gözüyle Allah. görmeyeceğiniz, evet. sevdiğiniz, eşiniz, dostunuz onu bir daha görme arzusu olabiliyor. Bunda bir mahsur yani bunu bir engellemenin bir manası yoktur. Görülebilir, bakılabilir ki aynı zamanda dediğimiz gibi ibrettir de bu. Yani kişi o ölüden bir ibret alacaktır. Net hekim o ölü kişiye vaz ediyordur. Yani haliyle vaz etmektedir. Bunu engellemenin yani engellemek doğru bir şey değil. O ki yapılacaksa tabii mahremiyet ölçülerine dikkat etmek kaydıyla. Ama bu bir ibadet olarak değildir tabii ki. Evet hocam. Bunu da bilmek lazım. Şunu da hemen parantez içinde söyleyelim mi hocam? Yani tekrar etmek babında. E, hani bayanlar vefat ettiği zaman e, eşinin görüp görmemesi bir daha hani dokunulması gibi mevzular var Yani mi? şöyle bir şey. E, normalde e, erkek vefat ettiği zaman yani kadının iddet dönemi vardır. E, bu iddet döneminden dolayı arada hala da irtibattan bahsedilir kitaplarımızda. Evet. Bu sebepten dolayı işte erkeğin yıkanmasında... Hanımın onu yıkayabilir, yıkayamaz meseleleri ama tersi olduğu zaman yani kadın vefat Hı. ettiği zaman erkeğin bekleyeceği bir iddet olmadığından dolayı nikah otomatikman bitmiştir. Bu kadını erken yıkayamaması. Hı hı. Ama tabi buradan yola çıkarak yani yabancı bir kadın konumunda olacağı için ee yani burada mahremiyet noktasında daha dikkat edilmeli. Ama bununla beraber yani tesettürüne riayet etmiş bir şekilde yani yüzünü göstermemek değil. Adam ee hanımıdır neticede. Hı hı. Bir ömür onunla beraber geçirmiştir. Yani yüzüne bakmak istiyorsa da dediğimiz gibi tesettürüne riayet etmek suretiyle yani çok fazla ee açılmamak gayriyle normalde zaten yüz avret değildir. hanım. Nefih tercih edilen görüşe göre bu şekilde bakmalarında, yani bakmasına müsaade edilmedi ki... Ama yıkanma işte, noktası veya dokunma noktasına... Tabii da, ki o konuda şey e, daha titiz davranmakta e, yarar vardır. Böyle olmak gerekir. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da hocam, e, halalarımız dayılarımızdan yaklaşık 50 sene hak istemediler. Sonra köyden kadastro geçince halalardan birisinin çocukları hak talep etti. Yerin bölünmesini istedi ama daha önce bölünürken hak istemediler. Sonra bir tanesinin çocukları bölünmesini istedi. Bunun fetvası nedir diye sormuşlar. Ki bizim Karadeniz bölgesinin meşhur olan meselelerinden. Evet, yani Belki kız... yüzyıllarca anlatılsa bu mesele hocam evet. hiçbir şekilde çözüme kavuşmayacak gibi yani. İnşallah kavuşur i̇nşallah öyle kavuşur. demeyelim. Evet. Ee, i̇nşallah kavuşur. Tabii bu bilgisizlikten kaynaklanıyor. Bir de bu kadostro olayı aslında şunu da ortaya koyuyor. Hı. Hani biz diyorduk işte kızlara mal verin. Özellikle akranlarımıza işte babalarınızın yapmadığı şeyde babalarınız mesuldür. En azından siz hallalarınızı gözetin. Onlara bu malı verin. İşte onlar razı veya bacılarımız razı. Hakikaten ses çıkarmıyorlar. Bir şey demiyorlar. Evet, bir şey demiyor. Ama bir algı var. Yani orada bir şey demek bir ayıp olarak algılanıyor. Yani bu konuda baba malından bir kızın mal istemesi. E, sanki bir kusur gibi değerlendirdiğinden dolayı adeta bir mahalle baskısı var. Ama ne zaman ki bu kadar tabi resmi olarak e, mirasçıları devlete göre kızlar üzerine mal yazılıyor. Yazıldığı andan itibaren şimdi bize çokça sual gelmeye başladı. İşte, e, bizim üzerimize mal yazıldı. Biz vermek istemiyoruz. Veyahut da diyor ki ya kız kardeşim e, yazıldık bir şey dememişti. Şimdi ama diyor ki bu benim hakkımdır vermiyorum diyor. Hani razılardı? Demek ki ellerinde bir imkan olmadığı için razı gibi gözüküyor idi. Yani bu konuda biraz titiz davranmakta fayda var. Bunu daha önceden de burada paylaşmıştık. Bizim Allah selamet versin Hüsamettin hocamız kendisi aktardı. Hı. Ne zaman ki babam vefat etti diyor ki oftandır evet. ki o bölge Efendi Hazretlerimizin köyündendir. Hı. O ee, bu, bu bölgede kızlara mal vermek ayıp olarak algılanır. Hatta kızların e, o babadan kalan malda çalışmaları etmeleri de gerçekten bir yani aşağılama, bir kötüleme olarak algılanır. Sana İstanbul'dan verelim diyor. Sen buraya karışma. Buraya karışma. Yani baba ocağına enişte giremez evet. şeklinde bir algı. Diyor ne zaman ki diyor babamız vefat etti diyor ben kardeşlerimi topladım diyor. Hoca olmam hasebiyle onlara mal taksim ettim. Kızlara da dedim ki sizin de köyden bu yerleriniz size aittir. Geleceksiniz toplayacaksınız. Dediler ki abi bizi hacca gönder ömrüye gönder biz istemiyoruz. Yani orada meşhur olan yok dedi. Aksine satmanıza bile izin vermiyorum. Yapırken böyle evet. bir hakkı yok ama burada niyet farklı. Hı hı. Eniştelerle beraber geleceksiniz, her sene çayınızı orada yapacaksınız. Evet. Yani köy görecek, insanlar görecek. Aynen. Demek ki kız da mal alabiliyormuş hı hı. şeklinde. Bu hakikaten olması gereken yani bu konuda birileri yanlış yapıyor ise o yanlışı ananiyet olarak devam ettirmek değil bir yerde durur demek gerek. Yani ne yapayım babam yapmış beni ilgilendirmez demek de doğru bir şey değil. Men ra'a mümkün münkeren fel yugayr bi yedihî buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Yani biriniz bir münkeri bir yanlışı gördüğünüz zaman imkanın nispetince eliyle düzelsin. Yapılan yanlış sana menfaati olan bir yanlış. Yani baban sen erkek olduğun için sana kayırmış, sana vermiş, kız kardeşine vermemiş. Veya deden senin babana vermiş ama halana vermemiş. Ee, şimdi senin elinde bir imkan var veya onun problemi benim problemim değildir demek e, duyarsızlıktır. Doğru bir bakış açısı değildir. Burada imkan nispetince elbette bunları gözetmek lazım. Yani gerçekten canı gönülden kendi rızasıyla veriyorsa ki e, bu dışarıdaki bir insana da verebilir. Hı hı. Ama bu bir mahalle baskısı tarzında olmamalıdır. Olmamalı. E, bu konuda dikkat etmek lazım. O yüzden ben kardeşimizin işte razı, daşınlık, razı değil vs. gibi ifadeleri kullanıyor. E, bu gibi meselelerde tek taraflı cevap vermekte uygun değil. Hı hı. E, sadece burada e, biraz daha meseleyi vicdani olarak değerlendirilerek gerçekten e, razı mıydı, gerçekten hakkından feragat etti mi? Yoksa alamadığından dolayı o ki yani, okay, alamıyorum, tamam kötü de olmaktansa bir şey demeyeyim mi? dedi. Hmm. Bunu iyi sorgulamakta fayda vardır derim. Evet, bir, özellikle mesela Doğu'da da şöyle bir şey var hocam, e, düğünlerle alakalı kızı isteme verme mevzularını bazı bölgelerimiz özellikle işte başlık parası mevzu bunun alakalı e, bir köyde yeni bir karar alınmış büyükler tarafından. E, bundan sonra hiçbir şekilde işte başlık parası alınmayacak. Belki bir şeyler daha varmış. Onlar alınmayacak. İşte düğünlerde şeylere dikkat edilecek falan diye. Bir baktım böyle altlarına da imzalarını falan da atmışlar. Güzel bir şey olmuş. Şimdi de Karadeniz bölgesinde de eğer büyükler, sözü geçen insanlar, tanınan insanlar bu şekilde bir şeyi başlatmış olsalar herkese örnek olurlar. Hayır olur. E, bu anlamda da Ama onlara da büyük iş büyükler bunu iş yapmıyorsa yapma, yani o konuma gelen kişilerin de evet. o yanlışı devam ettirmeleri de doğru değildir. Hmm. Birilerinin yapmadığına kişi Kişi inisiyatif sahibi olduğu zaman yani hak sahibi olduğu zaman ya bana ne dememeli. O kişi bunu en azından kendi imkanımca düzeltmelidir. Evet hocam. Bir başka sorumuza da 10 sene çocuğum olmadan ancak bu arada bir çocuğa süt verdim. Mahremim olsun diye. Rabbim bana 10 sene sonra çocuk ikram etti. Sorun benim çocuğum şu andaki 10 yaşında olan süt çocuğuma mahrem olur mu? Bazıları doğum olmadıkça verilen sütten süt mahremi olmaz diyorlar. Bu konuyu anlatabilir misiniz? Hanefi kitaplarında... E Süt babaya nispet edildiği ifade edilir. Hı hı. Ama bununla beraber e, bir kadından süt geldiyse o kadın velevki ki bakire olsun yani hiç evlenmemiş hı hı. olsun ondan emen e, çocuk e, süt tahakkuk eder. Yani o kadın bu çocuğun süt annesi hı hı. olacaktır. E, ve o kadının daha sonraki zamanlarda doğuracağı çocuk da bu çocuğun yani evvelki verdiği çocuğun süt kardeşi olacaktır. Hı hı. Peki sütün babaya nispet edilmesini nasıl anlamalıyız? Bu şu şekilde bir örneklendirme yapsak daha doğru olacak. Bir bayan düşünelim, evli bir bayan örneklendirme olarak söylüyorum. Bu bayan gebe olsun e, ve gebeyken kocası bunu boşasın veya ölsün. E, bu kadın tabii ki iddet bekleyecektir. Evet. Ne kadar iddet bekleyecektir? Çocuğunu doğuruncaya kadar. Gebe olan bir kadının iddeti çocuğunu doğurmasıdır. İster kocası ölsün ister kocası onu boşasın. Peki çocuğunu doğurduğu zaman yani gebeliği nihayete erdiği zaman bu kadın artık bir başkasıyla evlilik yapabilir. Peki bu kadın gitse bir adamla başka bir adamla evlilik yapsa çocuğunu doğurduktan sonra bu evlilik sürecinde ise bir çocuğa süt verse yani kendi çocuğu var. Hı -hı. Ölmüş olan eşinden veya boşanmış olan eşinden bir çocuğu var. Ee, yeni eşiyle beraberliliğine devam ederken bir çocuğa süt verecek olsa. Şimdi Hı -hı. bu çocuğun süt babası kimdir? Kim olur? Şimdi bu noktada süt babaya tabidir derken e, o kadın kimden gebe kalmışsa yani kimin çocuğunu doğmuşsa Kim dolayısıyla o süt onundur. Bu anlamda baktığımız zaman bu kadının şu andaki kocası değil, boşamış veya ölmüş olan koca bu şu andaki çocuğun süt, süt babasıdır. babası. Olur, evet. Ama bu demek değildir ki bu kadının yeni olan kocadan olacak olan çocukları bunun süt kardeşi değildir anlamı değil. Hmm. Çünkü bu kadının bundan sonra bütün çocukları olmuş veya olacak. Hmm. Yani bizim e, süt emen çocuk artık bu kadının evladı olmuştur. Evet. Evladı olduktan sonra bu kadının öncesinde veya sonrasındaki çocuklarıyla bir kardeşliği söz konusudur. Hmm. Ama süt baba noktasına baktığımız zaman emmiş olduğu süt kimden kaynaklıysa, yani kimin gebeliğinden kaynaklanmışsa evet. süt baba olacaktır. Peki süt baba bu ölmüş olan veya boşamış olan bu adam dedik. Peki mevcut olan şu andaki kadının kocası bu süt çocuğun, her ne kadar süt babası olmasa da mahremi olur mu? Evet yine mahremidir. Hmm. Ama bunun mahremiyeti Anneden. neden kaynaklı bir mahremiyet? Sütten kaynaklı değil, e, belki sıhriyetten, sıhriyetten kaynaklı. Evet. Yani süt annesinin kocası olması itibariyle mahremidir. Hmm. Peki diyeceksiniz ki bunun semeresi nerede ortaya çıkar? Yani bu kadının önceki kocası süt babası olması itibariyle mahrem. Şu andaki kocası ise süt annesinin kocası olması itibariyle mahrem. Evet. Peki ne farkı vardır? Şöyle bir fark vardır. Bu süt baba yani önceki kocanın kardeşleri, kız kardeşleri, erkek kardeşleri bu çocuğun işte halası, süt halası veyahut da süt amcası olacaktır. Hı hı. Ama şu andaki mevcut olan adamın, adamın. kardeşleriyle bu çocuğun hiç hiçbir bağlantısı, bağlantısı yok. yoktur. Evet. Dolayısıyla mahremiyet meselesi ayrıdır, süt baba olma meselesi ayrıdır. Bu yeni olan mesela babanın işte e, ablasının çocuğuyla veya erkek kardeşinin ya çocuklarıyla evlenme binlerine falan bunlar gitmeye da. gerek yok, ablasıyla. Heh, Çünkü olur zaten olur, olur, çocuğu, aynen. ya kendi öz halasının çocuğu da zaten namara evet, evet. Yani oraya gitmenize gerek yok. Şu anda evlenmiş olduğu yeni adamın e, kız kardeşiyle bu çocuk evlenebilir. evlenebilir evet. Çünkü a, annesinin, süt annesinin e, kocasının kardeşidir ki kendisiyle bir bağlantısı yok. Aynen. Ama o eski adam ise... Yani o çocuğu hani gebe kalmasına sebebiyet veren adam ise süt baba olduğu için onun kardeşi bunun süt halası olacaktır. Hmm. Veya süt amcası olacaktır. Erkek veya kız olması evet. doğrultusunda. Şimdi sorumuza geldiğimiz zaman diyor ki benim çocuğum olmamıştı. Hmm. Yani 10 yıl kadar e, bu zaman zarfında şunu demeye çalışıyor. Yani bende var olan süt aslında kocamdan kaynaklı değil. Çünkü gebelikten sonra oluşan evet. süt kocaya nispet edilecektir. Ve bu zaman zarfında ben bir kadını em, bir çocuğu emdirdim. E, bu emzirmede süt oluşur mu? Oluşur. Bir sıkıntı yok. Çünkü kitaplarımızda dedik ya bakire dahi olsa bir kız hiç evlenmemiş dahi olsa göğsünden süt geliyorsa bu sütten emen çocukla bu aralarında sütlülük tahakkuk eden. Hmm. Peki süt oluştu daha sonradan kadın gebe kaldı. Önemli değil bu çocuk artık bu kadının çocuğu olduğu için bu kadının bundan sonra olacak olan bütün çocuklarının kardeşi olacaktır. Hmm. Mesela bu şekilde algılamakta fayda var. Ha Bu baba peki yani kadının kocası bu çocuğun süt babası mıdır? Değildir. Niye? Çünkü süt emme döneminde o adamdan gebe kalmış değildi. Evet. Ama mahrem midir? Mahrem. Süt annesinin kocası olması itibariyle mahremdir. Mahrem. Peki hocam şimdi bir süt çocuğun işte annesi e, pardon bir kişinin anne babasının süt kardeşi var. Bu da e, direkt anne babasının süt kardeşi olduğu için ona mahrem oluyor mu? Bakın meseleyi oluyor, şöyle mu? tasvir edelim. Bunu daha önceki programlarda evet. aslında dillendirmiştik. E, süt emen çocuğun bizatihi şahsı süt emdiği aileye ilhak olur. Hı hı. Ama şahsı ilhak olur. Onun tevabiye o aileyle hiçbir bağlantısı yoktur. Hı hı. Yani burada hatta şöyle derler. Emenin kendisi, emdirenin ailesi mahremiyeti söz evet. konusudur. Dolayısıyla e, diyelim ki A şahsı B şahsından süt emmişse B şahsının akrabaları bu A şahsının akrabalarıdır. Hmm. Ama A şahsının akrabalarıyla B şahsının veya B şahsının akrabalarının hiçbir bağlantısı yoktur. Hmm. Bu şu demektir. Varsayım olarak sizin bir kardeşiniz olsa, öz kardeşiniz olsa, öz kardeşiniz bir kadından süt emse siz kardeşinizin süt annesini dahi alabilirsiniz. Evet. Kardeşinizin süt kız kardeşini bile alabilirsiniz. Hmm. Çünkü sadece kardeşinize tahlik eder, size tahlik etmez. Evet. Ya kardeşiniz veya kardeşinizin bundan sonra olacak olan çocuklarına tahallük edecektir. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuza da hocam. Eşinin memleketinde 15 günden az kalan bir bayan namazlarını nasıl kılmalıdır? Seferlik konusunda kadın, evli olan kadın kocasına tabidir. Kocasının mukim olduğu yerde yani asli vatan olarak kabul edilen yerde mukim derken bu bazen şöyle düşünülebilir. E, diyelim ki kocasıyla hanım ikisi e, bir yere gidiyorlar. Yani vatanı olmayan bir yere gidiyorlar. Ama biri 15 gün kalacak biri 3 gün kalacak. Burada işte kadın kocaya tabidir denmez. Herkes kendine göre hüküm alır. Ama kocanın vatan edinmiş olduğu bir yere olarak baktığımız zaman bu anlamda kadın kocasına tabidir. Yani kocanın mukim olacağı yerde kadında ne olması gerekir? Mukim olması hmm. gerekir. Şimdi e, kocasının memleketi diyor ki o memleket anladığımız kadarıyla kad adamın vatanı aslisi. Evet. Yani mukim olduğu yer namazlarını kastetmediği, dört rekatli kıldığı yer. Böyle bir memlekete kocasıyla beraber olmasa da Münferiden dahi gitsek kadın. ve ki 15 günden az kalsa bile kocasının vatanı, kendisinin vatanı olması itibariyle orada yine namazlarını dört kılması dört gerekecektir. Kılmaz. Evet hocam. Bir başka sorumuza da tedavi amaçlı diş implantı yaptırmayı düşünüyorum. Doktor, implanttan önce kemik grefti yani kemik tozu uygulaması yapılması gerektiğini söyledi. Bu kemik tozları sığır kaynaklı veya insan kadavra kaynaklı buluyormuş. Bu uygulamayı yaptırmak caiz midir? Bildiğimiz kadarıyla bu greft dedikleri işte implant yapıldığı zaman dişinin yani o implantın saplanacağı kemiklerde eğer bir incelme söz konusu oluyorsa oraya bir doku nakli yapılarak evet. orada kemiğin gelişmesi yani genişlemesi sağlanıyor. Bu da bir takım farklı isimler kullanılıyor ama şu anda aklıma gelmiyor. Kişinin kendinden alınarak oraya bir doku konularak yapılabiliyor. Yani bir iyileşme süreci. Çünkü e, vücut dışarıdan gelen bir şeye karşı tepki gösterebiliyor, bir reaksiyon gösterebiliyor. O yüzden genelde kendi vücudundan kaynaklı bir şeyler oraya konularak orada kemin gelişmesi yapılabilir ki bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de en yaygın olan budur. Veya sığır kaynaklı olarak işte bir doku alınarak kemikten oraya parça konulabiliyor. İşte domuzdan dedi onu duymadım ama olabilir. Burada peki nasıl hareket etmek gerekir? Şunu bilmemiz gerekir ki domuz bir aynıhi necis olan bir hayvandır. Hiçbir şekilde ondan menfaatlenmek ihtiyari olmak durumunda. Yani herhangi bir mecburiyet söz konusu değilse caiz değildir. Hı hı. Bu bağlamda baktığımız zaman eğer alternatifler varsa başka kullanım başka yani bu işi çözme imkanları varsa bu durumda domuz kaynaklı bu gibi şeyleri kullanmak elbette caiz olmayacak. Hı. Ama başka alternatif yok yegane şey odur özellikle bu kalp kapakçıklarında bildiğimiz kadarıyla ameliyatlarında yani domuz ürünleri kullanılabiliyor Hatta yap veya platin kullanıyor ama belli yaşlarda platin değil de illaki domuzunki olması gerekiyor. Yani bir alternatif yoktur. Bu zaten mecburiyet durumu olması hasebiyle kitaplarımızda bunun olabileceğini ifade ediyor ki Kur'an-ı Kerim ayetinde de muzdar durumda olan kimsenin domuz eti den bahsediliyor. Ancak, bununla alakalı şey var mı hocam? Yani Allah'ın lanet dediği bir hayvan işte Allah onu sevmiyor işte niye yarattı yani falan diye böyle çok şey bir şey yapıyor. O yanlış bir şeydir yani neticede yeryüzündeki bütün yaratılmış Allah'ın mahlukudur. Evet. Yani Mevla yaratmış olduğu bir mahlukla bir düşmanlık yapacak bu yanlış bir algıdır. Hı -hı. Ama bu bir imtihandır Allah yarattı. Illaki o yaratılmasının bir takım hikmetleri de evet. vardır. Ama bununla beraber bize bir tahdit bir yasaklama getirdi. Hı -hı. Nedir o yasaklama? Bu Necis-ül olan bir hayvandır. Bundan istifade etmenizi yasak ediyorum. Hmm. Bitti. Neden yasak ediyorum? Allah yasak etti diye yasaktır. Ha, bunun belki bir takım açıklamaları olabilir ama bu açıklamaları hep hikmet bazlı açıklamalardır. Hmm. Yani hikmet olarak söylenen şeylerdir. Ama bu konuda nasıl vardır? Bundan kaçınılacaktır. Yoksa buna bir düşmanlık şeklinde meseleyi algılamak Anlamamak da e, doğru değil. Zaten şunu da bilmek gerekir ki Allah'ın iradesi olmadan hiçbir şey olmaz. Hmm. Yani bir insan şerri dahi yaparken Allah'ın iradesiyle yapar. Hatta e, emalideki bir beytir. مُرِيدُ الْخَيْرَ وَالشَّرِ الْقَبِيهِ وَلَاكِنْ yerda bil بِالْمُحَالِ Yani Allah hayrı da murad eder, şerri, şerri de murad olur. eder. Şerri murad eder ama yapılan şerden ise razı değil. Yani nasıl olur hoca işte Allah şerri niye murad etsin? Yani kötülüğü niye murad etsin? Ya Allah murad etmese sen onu yapamazsın aksi takdirde Allah'ın muradı olmadan, Allah'ın iradesi olmadan, Allah'ın izni olmadan kişi onu yapmış olur ki bu daha büyük bir felakettir itikadı açıdan. Dolayısıyla hayırda, şerde Allah'ın iradesiyledir. He ancak hayırda Allah razıdır ama şerde Mevla razı değildir. Dolayısıyla domuzu yaratan da Allah'tır. Koyunu yaratan da Allah'tır. Koyunu bize mubah kılmıştır etin ama domuzu haram kılmıştır. Bu konuda kim akıl yürüterek yani ne farkı var diyerek yiyecek, imtihanı kaybedecek veyahut da Allah böyle dediyse bu konuda akıl yürütülmez. Bu bize helal, bu haramdır diyerek teslimiyetini gösterecek. O kişi de kazanacaktır ki Rabbim kazananlar cümlesinden cümlemize eylesin inşallah. Amin inşallah. O zaman bu kardeşimiz için de e, kullanılabilir olduğunu söyleyebilir miyiz hocam? Yani burada başka Sır, alternatif var mı yok yoksun. mu bu konuları araştırsın Hı. deriz. Yani bildiğimiz bir mesele değil. Ee, iktisas alanımız da değildir sadece kulak dolgunluğu olarak bildiğimiz kadarıyla öncelikli olarak kişinin kendinden alındığını biz biliyoruz. Yani bunları ehli olan kişilerle, tabi ehli aynı zamanda dini hassasiyeti olan kişilerle de bu konuları hmm. görüşerek yegane yol o mudur? Yoksa başka alternatör var mıdır? Bu doğrultuda bir kendine bir araştırma yapsın. O araştırma doğrultusunda eğer bizi ararlarsa daha doğru bir ifadede bulunma ihtimalimiz vardır o zaman. Bu işte işgal eden kardeşlerimiz varsa doktor hekimlerimiz yani bununla ilgili bütün bilgiler onlarda vardı. Neler yapılıyor, Tabii nasıl ki. yapılıyor, içerindeki e, neler var onları da bilebiliyorlardı. Belki bununla alakalı da yine İsmaila fetva atını arayarak bu bilgileri iletirseler çok bundan sonraki soru, soru soranlar açısından da güzel olur Tabii inşallah. Tabii ki çok memnun oluruz. Çok iyi olur. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da e, gusül alırken tenasül uzvumuzu ve arka kısmımızı temizlemek için dokunduğumuzda bu gusül abdestimizle namaz kılabilir miyiz? Yoksa tekrar normal abdest mi almalıyız? Gusül alırken o bölgeler abdestin mani olmadan nasıl temizlenir? Tabi e, bu meseleyi iki şekilde ele almamız gerekir. Birinci olarak bir insanın hanefi fıkhına göre tenasül uzvuna değmesi abdesti bozmaz. Hı hı. Ee, bu Şafii mezhebinde var olan ancak Hanefilerce kabul edilmeyen bir mesele. Şafii fıkhına göre kişinin e, el içiyle tenasül uzvuna temas etmesi abdestini bozarken Hanefi mezhebine göre bozmaz. Dolayısıyla bu abdest yani yıkanırken, boy abdesti alırken o bölgesine dokunması abdestini bozdu şeklinde algılamak doğru bir Yok. şey değildir. Hatta yıkanmanın haricinde dahi başka bir nedenden dolayı kişi o bölgesine değse bile abdestine herhangi bir haler söz konusu gelmeyecektir. İkinci bir mesele de boy abdesti abdest yerine kayım olur mu? Hı hı. Yani bir insan normalde diyor yıkanıyor, boy abdesti alıyor. Bunu yaparken yaptıktan sonra veya da abdestini bozucu bir eylemde bulunmadıysa bu abdest normal namaz abdesti yerine de kayın olacaktır. Hmm. Bir daha bu kişinin abdest yani namaz abdesti almasına gerek yok. He boy abdesti alırken öncesinde namaz abdesti gibi abdest almak müstahaptır hmm. ayrı bir konu. Ama bununla beraber bir insan bütün vücudunu bir anda yıkasa yani e, namaz abdesti almaksızın hmm. yıkasa, ağzını burnunu yıkasa, e, vücudunda kuru bir yer kalmasa bu kişinin boy abdesti olmuştur. Velev ki niyetsiz dahi bunu yapsa, Hanefi mezhebine göre niyet şart değildir. Bu kişi bu boy abdesiyle normal namazını da kılabilecektir. Hmm. He, tenasül uzvuna değmesi zaten abdesti bozan bir durum olmadığı için bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Bununla alakalı da geçen yine Şüpheli Hocamızın sohbetinde gusülle alakalı bir mevzu anlatılmıştı. Azap ve rahmet olacağı şeklinde hani düzgün bir şekilde alındığı zaman veya işte gusülü terk ettiğin zaman aksattığın zaman ki o aradaki rahmet ve azapla alakalı çok farklı güzel bir hadislerden yola çıkarak güzel bir sohbet vardı. Onu da değerli izleyenlerimize tavsiye ederiz. Bu arada biz çocukken hocam havuza giderdik mesela. Havuza girmeden önce şey yapardık. Evuzu Besmele çekip komple girerdik. Hani normal namaz abdesti almış gibi sayardık. Namaz kılardık. Çocuktuk o zaman. Çok yok yani aslında çok büyük bir hatada değil evet. ee, şöyle ki o bemine çekmezseniz dahi ha, e, zaten abdste boy abdestinde veya normal abdeste niyet şart değildir Niye? sünnettir evet. ee, böyle olduğundan dolayı biri kimse serinleme gayesiyle beraber tabi girdiği suyun büyük soyunması gerekir meclis olmaması gerekir serinleme gayesiyle beraber kişi böyle bir suya girse vücudunda kuru bir yer kalmaya şekilde ıslansa, ağız ve burun da buna dahil olmakla beraber bu insanın boy abdesti olur. Artı normal namaz abdestini hmm. de almıştır. Hmm. Ve evet. bu şekilde bu insanın namaz kılmasında manidir. Yani denize gittiniz, denizle evet. yüzdünüz. Normalde serinleme gayesiyle yüzdünüz. Denizden çıktınız. Ya ben abdest almamıştım. Namazımı kılabilir miyim? Ee, eğer o arada abdesti bozucu bir işlemde bulunmadıysanız abdestiniz abdestini zaten, zaten vardır. Ama. Hani bu havuz belki böyle hani şey olduğu için ee, Onun da herkesin... Hanefi fıkhına göre büyüklüğü vardır. Hmm. İşte onu hmm. e, 10, 10 zira olarak takip olarak 25-30 hmm. e, metrekare olarak e, bir alanı kaplıyor ise derinliği de işte Elinize avuçladığınız zaman derhal bir uluna ulaşılamıyorsa yani Hı. bir 15-20 santimlik bir derinlik varsa ki havuz dediğiniz zaten en azından yani bir buçuk, kilometredir metredir. Falan, yani. e, bu gibi havuzlar ki olimpik havuzlar olimpik zaten büyük su hükmündedir. E, harici olarak bu sularda da necaset galip olmadıkça e, bu su temizleyici unsura sahip olacağı için böyle bir havuzdan Hı. abdest almak da mümkün olacaktır. Enamur. Güzel bir şey oldu hocam. Rahatlık evet. oldu. <gülüyor> bir diğer sorumuz hocam. Kapalı bir bayanım, benim babamla amcam aynı baba kardeşler fakat anneleri ayrı. Amcam bana mahrem midir? Yani yanında saçımı açmam caiz midir? Ve sıla Rahim'de bulmak zorunda mıyım demişler. Amcasıyla babasının? Babası bir, anneler farklı. Ha yani şöyle diyor, babamla amcam arasında kardeşler ancak bu kardeşlikte bir üveylik var. Evet. Ama anne tarafından üveylik. Baba bu mahremiyet mi? noktasında bana yansır mı diyor. Ee, tabii ki yansımaz. Niçin yansımaz? Çünkü mahremiyet yani müebbet olan mahremiyetlere baktığımız zaman biz bunu üç ana temada ayırmıştık. Daha önceki programlarda hatırlarsanız. İşte karabetten kaynaklı mahremiyet, sıhriyetten yani dünürlülükten kaynaklı mahremiyet. Bir de raza, sütten kaynaklı olan mahremiyet. Karabetten mahremiyeti ise yine üç e, temada ele aldık. Birincisi kişinin üst ve alt soyu. E, ikincisi babasının tüm alt soyları. Hı hı. Üçüncüsü ise babasından başka e, diğer usullerinin e, birinci merhaledeki alt soyları. Evet. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman e, amcasından bahsediyor. Hı hı. Yani dedesinin Furusundan bahsediyor. Evet. Yani dedesi ki babasından başka e, usulleridir. Bunların da birinci merhaledeki furusudur. Amcası, evet. Bu da kişiye mahrem, mahrem olacaktır. Ama ondan sonraki bir alt vuruya inecek olursa ki bu amca çocuğudur. Bu amcanın ana baba bir amca dahi olsa veya sadece babadan bir kardeş olarak amca dahi olsa Yine. sonucu değiştirmeyecektir. Ondan sonrakiler mahrem olmayacak. Ama amcası, halası, teyzesi veyahut da babasının amcası halası teyzesi veya dedesinin amcası halası teyzesi, dedesinin babasının amcası halası teyzesi bunlar hep mahrem konumundadır. Evet hocam. Bu soruyla programımızın sonuna geldik hocam. Son olarak dua bağımına neler söylersiniz? allah Teala Hazretleri akıbetimizi hayır eylesin. Anladım, e, doğruyu doğru olarak bilip tabi olmayı, yanlışı da yanlış olarak bilip ondan son derece kaçınmayı cümlemize nasip eylesin. Anladım, e, bir takım işte felaketler oluyor zamanımızda. E, Rabbim e, bunları tez zamanda durdursun. Tabi burada ölen ailelere, e, ölen kişilere Rabbim rahmet eylesin. Anladım onlara büyük mükafatlar ihsan e, Kalan kimselere de sabrı cemiller ihsan elesin. ki bu e, tabi ki bu kabilden yani göç altında kalmak e, şehitlik e, makamıdır, mertebesttir kitaplarımızın ifadesi doğrultusunda e, inşallah Rabbim e, bizleri daha fazla korkutmaz e, bu kadarla biz e, hakikaten kendimize çekidüzen veririz. İnşallah. Daha fazla Allah'ın dinine sarılırız. Tabi bu bir imtihandır. E, yani musibetler, felaketler birer imtihan olarak da algılanır. Kuran-ı Kerim'de وَمَا أَصَابَتْكُمْ مُسِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُ عَنْ kesir buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Yani size bir musibet geldiği zaman Bilesiniz ki bunu siz ellerinizle kesbettiniz. Tabii bu şu demek değildir. Musibete maruz olan kimsenin vardı bir günadı da o yüzden Allah onu musibete e, rücaletti anlamı değil. Bu genel olarak toplum olarak baktığımız zaman e, bizim kesbettiğimiz günahlarımızın semeresi neticesi. He, biri başkalarına teza etti şuna veya buna tezahür etti. O tezahür edenler belki de kurtardı. Çünkü dediğimiz gibi şehitlik, şehitlik makamını var. aldı. Hı. Ama bu genel olarak baktığımız zaman bir afettir ki Rabbim inşallah tez zamanda bunları durdurur, Aha. daha fazla bizleri inşallah korkutmaz deriz. Yani inşallah. Bu vesile de Rabbim ölmüşlerimize de rahmet eylesin inşallah. Allah razı olsun hocam, çok teşekkür tamam, ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sona gelmiş bulunuyoruz. Sizler de sorularınızı bizlere ilmihalet lalegültv.com teradresinden gönderebilirsiniz. Ve ilmihal.com adresinden aynı zamanda lalegültv.com adresinden de daha önce yapmış olduğumuz programlarımızı tekrardan izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. hepiniz mevla emanet olun, hoşçakalın efendim.